tick my brain my, my neurofasetle neuropolitika Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbik. Efendim iyi günler. 94.9 Açık Radyo Açık Bey'in programına hoş geldiniz. Ben hemen unutmadan tekrar e, iletişim adresimizi sizlere e, anons edeyim açıkbeyin et gmail.com adresine katkılarınızı eleştirilerinizi bekliyoruz. Bugün e, program arkadaşım Hakan Gülbit'in bir mesleki aktivitesinden dolayı olmaması nedeniyle programı ben e, takdim etmeye çalışacağım. Hatırlarsanız e, geçen programda ee, kendilik ve self e, denen <gülüyor> olgunun özelliklerine e, girmeyi e, planlamıştık. Ve bu özellikleri e, sayıp e, bu programa detayları bırakmıştık. E, kendiliğin önemli özelliklerinden birisinin de zihnin birlik ve bütünlük özelliği olduğunu <gülüyor> söylemiştik. Ben bugün bu özelliği büyüteç altına almak ve bu özelliğe biraz daha yakından bakmak istiyorum. Bu programın başından beri, gerek Hakan'la birlikte gerekse de tek başına, sürekli olarak üzerinde durduğumuz konulardan biri, beynin sol ve sağ taraflarının farklı işlevlerle ilgili olduğu, örneğin sol beynin daha çok rasyonel ve matematiksel özelliğine, ayrıca dille ilgili özel e, baskınlığına ve görevine karşılık, sağ beynin daha çok bütüncül ve duygusal özelliğinin <gülüyor> olmasıydı. Ve biz e, bu özellikleri e, sol beynimiz analiz yaparken... Sahabelimiz e, duyumsama içindeyken hiçbir şekilde bilinçli olarak algılayamıyor ve e, bir olayı değerlendirirken bir de değerlendirme yaparken tek bir e, değerlendirme içinde bunları ifade edebiliyorduk. Yani tam bilinçli bir algılama değil bu beyin yarılarının e, farklı özelliklerini. Bu farklılıklara rağmen, işte her iki beyin yarısını birbirine bağlayan bağlantılar sayesinde bir olaya bakarken, onu değerlendirirken farkına bile varmadan bu özellikler bütünleşir ve tek ya da bütün değer, bütün bütüncül değerlendirmeler <gülüyor> yapabiliriz. Bunun böyle olduğunu nereden biliyoruz? Ve e, neye dayanıyoruz bunun böyle olduğunu söylerken? Beyninin sol ve sağ yanlarının e, farklı özelliklere sahip olması olgusunu e, 1860'lardan beri biliyoruz. Özellikle sol beynin dille ilişkisini ortaya çıkartan otopsi çalışmaları bizim bu kanaatimizi perçinlemiştir. Ve insanların çok büyük bir bölümünde sol beynin rasyon, rasyonel düşünceyle ve dille ilişkili olduğu artık kesine yakın bir şekilde bilmektedir. Ve daha sonraki dönemlerde ise yine hastalar vasıtasıyla, beyin olayları vasıtasıyla sağ de dille ilişkili olmaktan çok müzikle, ...duygusal algıyla ve bütüncül tablonun değerlendirmesiyle ilgili olduğunu biliyoruz. Ancak e, beyin yarılarının anatomik olarak birbirine bağlayan... ...beyin yarılarını bağlayan bağlantıların a, ne işlemler gördüğünü... E, ...ne işe yaradığını açıkçası e, daha sonraları öğrenmeye başladık. Çünkü... E, sol ve sağ beyin yarıları örneğinde olduğu gibi onlara bir şey olduğunda ortaya çıkan bozuklukları analiz ederek öğrenmiştik. Ee, ve bunların birbirine bağlanmasını yaratan, sağlayan bağlantılara bir şey olduğunda ne olabileceği ise e, bunu da yaklaşık olarak 50 yıldır biliyoruz. Daha doğrusu bizi bütün cül ee, tek ve farkında olmadan içinde ne olduğunun bilemeden bütüncül ve tek değerlendirmelere e, iten ve bu değerlendirmeleri sağlayan e, zihin yapısının bu bağlantılar sayesinde oluşabildiğini yaklaşık olarak en yıldır biliyoruz çünkü bu bağlantılarla ilgili e, yapılan deneyler bu işte bir ortaya çıkartmıştır. Speri ve Gazzeniga isimli araştırmacıların bu bağlantının daha doğrusu bu bağlantıların en büyüğü olan korpus e, kallozum denen ana bağlantının tıbbi nedenlerle e, hasara uğradığı ya da ortadan kaldırıldığı hastalarda yaptıkları araştırmalar her iki beyin yarısını birbirine bağlayan ana bağlantının bu şekilde kesilmesiyle sol ve sağ beyin yarılarının kendi uzmanlık alanları doğrultusunda davrandıklarını, böylelikle bu gibi hastalarda aynı kafa içinde bir değil iki farklı düşünme ve davranma eğiliminin ortaya çıktığını ve bu farklılıkların çoğu zaman kişiyi herhangi bir olaya yönelik olarak net düşünme ve davranmaktan alıkoyduğunu göstermiştir. <gülüyor> Hatta e, literatürde bizim karşılaştığımız örnekler içinde e, beyin yarılarının çapraz ilişki dolayısıyla el ve gövde ilişkisiyle birlikte değerlendirilmesinden şunu biliyoruz. İşte sol beyin daha çok sağ el yoluyla sol, sağ beyin daha çok sol el yoluyla uzaya e, ve objelere uzandığı için bu eller tabii ki çapraz beyin yarılarının ne düşündüğünü ne yapmak istediğini e, ifade ediyordu. Örneklerden biliyoruz ki bu tür hastalardan bazılarında örneğin giyinirken bir gardırop açıldığında, elbise dolabı açıldığında bir elin e, bilinçli olarak giymek üzere seçtiği bir ceketi, bir etekliği, bir elbiseyi öbür el istemeyerek geri itebilmiş ve dolayısıyla aynı bütünlük içinde, aynı kişi içinde çok farklı karar karmaşaları ortaya çıkabilmiştir. E, dolayısıyla bu bütünlük ve birlik beyinle bir şeyler olduğunda bozuluyor. Ve e, aynı beyinde sanki iki beyin, iki karar, iki yarı ve iki davranma biçimi ortaya çıkabiliyor. Ve e, bunu beyin hiçbir şekilde hangisi doğrudur, hangisi e, benim amaçlarıma uygundur diye... Beklemeden karar süreçlerini alıyor ve karmaşayı yaşıyor. Beynin beklememesinin ve en kısa yoldan kararı varmak istemesinin nedeni de aslında evrimden gelen bir özelliktir. Ve hızlı karar verebilme yeteneği türümüzün dışlanmamasının ana nedenlerinden birisidir. Burada karar karışıklığı yaratan bir durumdan söz ediyoruz. Ama beyin hangi koşul altında olursa olsun yine de hızlı karar vermek istiyor. Beynin normal düzeni işlemesem bile bu kararı vermek isteyecektir. Ve karar verirken de deyim yerinde ise mızrağı, mızrağı çuvala sokmak isteyecektir. Yani kendince bir gerekçe uydurarak ve ona inanarak karar vermek isteyecektir. <gülüyor> yani beklenildiği üzere bölünmüş bir benlik ve kararsızlık yaşamak yerine beyin tercihini kendine göre gerekçeler bularak verecektir. Çünkü beyin çelişki yaşamayı sevmez her koşulda karar vermekten ve verdiği karara gerekçe uydurmaktan yanıdır. Bunu deney ortamlarından çıkan örneklerle biraz açmaya çalışalım. Araştırmacı, beyninin her iki yarısı arasındaki bağlantının kesik olduğu bir hastaya, onun sadece sağ beyninin algılayabileceği bir şekilde, Deney ortamında böyle olanaklar var. Bir emir e, aralarındaki ilişkinin e, koptuğu veya bozulduğu ortamlarda e, bu deney ortamlarında her bir beyin yarısına e, uyaran bağımsız olarak verilebiliyor. Ve işlevleri böyle anlaşılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla böyle bir hastaya onun sadece sağ beyninin algılayacağı şekilde Yürü komutunu algılattığında kişi bu komuta uyarak yerinden kalkar ve yürümeye başlar. Ardından hastaya ancak sol beyninin algılayabileceği bir şekilde neden yürüdüğü sorulduğunda ise bilmiyorum veya işte bana yaptığınız deneylerden birisi bu onun gereği olarak bunu bana soruyorsunuz gibi bir cevap vermek yerine, yani normal olması gereken bir cevap vermek yerine, rahat bir şekilde bu davranışın nedenini kendine göre gerekenendirir. Ve der ki ben yürüdüm çünkü su içmek istiyordum. Ya da ben yürüdüm çünkü odanın köşesinde bulunan meşrubat dolabından bir içecek almak istedim. Onun için yürüdüm. Ve gerçekte odanın köşesindeki meşrubat dolabı ile ilgili herhangi bir komut verilmemiştir kendisine. Ve kendisi de aslında su içmek istediğini de beyan etmemiştir deneyden önce. Benzer biçimde kişinin... Diyelim ki sol beynine bir tavuk, sağ beynine de kar yağışı olan bir resim gösterilip, iki yarım küreden de gördükleri şeyle ilgili bir resim seçmesi istendiğinde, sol yarı küre kendine bağlı olarak çalışan sağ el yoluyla bir pençe, sağ yarı küre ise, Yine kendine bağlı olarak çalışan sol el yoluyla kürek resmi seçer. Seçimler doğrudur. Sol tavuk resmi görmüştür ve pençeyi seçmiştir. Sağ kar yağışı görmüştür ve küreyi seçmiştir. Ancak sol yarı küreye neden bu resimlerin seçildiği sorulduğunda... Hasta kayıtsız bir şekilde çok basit. Tavukta pençe vardır ve tavuk kümesinde tavuk tüyleri dökülmüştür. Ben onları temizlemek için küreğe ihtiyaç vardır diye düşündüm ve küreyi seçtim der. Hastanın sol beyni eylemin gerçeğe uygun biçimde değil de kendi uydurduğu gerekçeyle açıklamıştır. Yani küreyi seçmesinin kar yağışıyla ilişkisi olduğunu ihmal etmiş ve onu tavuk ve tavuk resmiyle ilişkilendirip, tavuğuna bağlı bir özellikle e, açıklamayı tercih etmiştir. Bu da beynimizde gerçekleri beklemeden, ve yargılamadan palavra üreten bir yapı olduğunu bize gösteriyor. İlk planda kararlı düşünce, bilinç ee, gibi kavramlarla, mantıklı düşünce gibi kavramlarla çok yakından anmayı sevdiğimiz beyne bu özelliği yakıştırmakta, Zorluk çekebiliriz. Ee, bize ağır bir ifade gibi gelebilir bu. Ancak deneyler beynin iç mekanizmalarında bir anlamlandırma ve bu anlamlandırmaya inanma gibi mekanizmaların olduğunu gösteriyor. Bu tabii e, çok ürkütücü ve aynı zamanda insan hakkında bizi derin derin düşündürmesi gereken bir özellik. Ama nörobilim deneyleri insan beyninde böyle bir özellik olduğunu bize söylüyor. Bu palavra üreten yapı her zaman bize gerçeği gösteriyormuş gibi Gerçek dışı ve ötesi gerek kanıt üretiyor ve ürettiği kanıtlara bizi inandırıyor. Beyindeki bu mekanizma o denli güçlüdür ki insanın kendi varlığı ve sosyal davranışları ile ilgili sürekli gerekçe uydurur ve insanın ...düşünce ve davranış bütünlüğünü, tekliğini sağlamaya ve onu korumaya çalışır. Tabii ki bu da evrimsel bir özelliktir. Tabii ki bu da dışlanmamak için e, beyinde gelişmiş olan bir stratejidir. Ve beyin bu mekanizmalara evrim süreçlerinde sahip olmuştur kendisinin varlığını tehlikeye atabilecek koşullardan yine kendisinin oluşturduğu başka gerekçelerle vazgeçmek ve farklı seçeneklere girmek tabii ki yaşam şansını e, arttıracaktır bir canlının. Yani şunu mu söylüyoruz? Beyin aslında objektif gerçekliğin peşinde değil, eylemlerimizi gerekçelendirme peşindedir. Şöyle etrafımıza bakıp, e, bireysel olmaktan çok sosyal hayattaki tavırlarımıza, davranışlarımıza, kararlarımıza, e, toplumsal yaşam içindeki rollerimize ve rollere yüklediğimiz anlamlara... Bir baktığımızda e, bu bana çok gerçeğe yakın bir senaryo gibi geliyor. Ve eğer bu doğruysa ki bilim, e, bilimsel deneyler bunun böyle olduğunu gösteriyor. Bizim kendi varlığımızın e, gerekçeleri, nedenleri ve e, var, e, varlık koşullarımız üzerine karar koşullarımız üzerine oldukça kuşkucu olmamız gerekir. Beynin yaptığı bu gerekçelendirme, dediğim gibi sosyal, ekonomik, politik ve etik davranışlarımızın doğruluğuna bizi inandırmak için sürekli çaba sarf eder ve görünen odur ki oldukça da başarılıdır. Bu palavra üreten mekanizma, eylemi gerekçelendirme mekanizması, sizin de e, artık anlayabileceğiniz gibi kesinlikle beynin bir yarısıyla daha fazla ilişkili olan bir düşünce stratejisidir. O da sol beyindir. Sol beynin matematiksel, e, rasyonel olması sosyal hayat için bu anlamı taşıyor. Bunu da söyleyebiliriz. Eğer sol beyin temelinde gelişen bu davranış biçimi denetimsiz kalırsa, gerçek dışı hikayeler uydurmaya, Beyin devam eder. Ve hatta bazı durumlarda bu money tablolarına yol açabilir. Kişi kendisinin böyle davrandığının farkında olmadı. O kendisine göre normal davranıyordur. Normal gerekçelendiriyordur kendisini. Fakat dışarıdan bakışta tamamen uydurma senaryolarla kendine yapay bir gerçek inşa etmiştir. Ve ona da çok derinden bağlanmıştır. Hepimiz, hadi buna büyük çoğunluğumuz diyelim, kendi yaşadığımız zaman dilimini haklı çıkarma adına da aslında tarihi de farklı ve tabii ki subjektif biçimde değerlendirir. Tarihsel olayları kendimizden yana yontarız. Yine büyük çoğunluğumuz, mensup olduğumuz <gülüyor> ülke, kültür, din, sosyal grup, tuttuğumuz futbol takımı lehinde gerçeklere aykırı masallar uydurur ve onlara ...inanırız. Denilebilir ki... ...insan beyninin en güçlü... ...özelliklerinden biri de... ...kendi uydurduğu... ...yalanlara inanma... ...ve o doğrultuda... ...davranmaktır. Değerli dostlar... ...ben bir soluklanmak istiyorum. Ee, bu hafta... ...sizlere... ...Cezayir'den... E, ...bir... Müzik takdim etmek istiyorum. Bu Mubarak Abapsa ve Masivan e, topluluğunun Litima isimli parçası. Birlikte dinliyoruz. <Gülüyor> Yeah. ما يعطو رحمة في <تصفيق> غد Evet değerli dostlar bu dokunaklı e, duyguları hareketlendiren parça müzik nedeniyle de Cezayir'deki demokrasi ve özgürlük savaşçılarına Açık Bey'in programından bir selam olsun. Efendim e, insan beyninin ne yazık ki en güçlü özelliklerinden birisinin kendi uydurduğu palavralara inanın olduğunu da söylemiştik. Ee, bunu da nörobilimdeki bazı deneylere dayandırmıştık. Dolayısıyla e, bunu kabul etmemiz gerekiyor gibi <gülüyor> geliyor. Aslında bunun ee, sınırsız sayısız örnekleri insan hayatını doldurur kendi kendisine karşı dürüst olan bir insan e, bunu kendi hayatında görecektir. Ancak başka bir hayat yaşadığını e, başka misyonları olduğunu düşünen insanlar kendi oluşturdukları ürettikleri e, gerekçelerin yarattığı dünya içinde, ...bunu kabullenmekte zorlanabilirler. Denilebilir ki... ...insanların... ...hayatı gerçek... ...sandıkları ve öyle olduğuna inandıkları... ...yalanlarla doludur. Ve bütün bunları yapan da... ...insana ait bir yapı... ...onun beynidir... ...ve beyninin de özellikle... ...sol tarafıdır. Ancak bunu bize ait olan bir özellik olarak kabul etmek sadece gerçekliği kabul etmek anlamında bir tespittir. Yani insanın bunu kabul etmenin insanı kirli, çirkin <gülüyor> kirlenmiş kötü bir varlık olarak ilan etmekten, ...kesinlikle farkı vardır. Bizim yapımıza ait olan bir şey. Tarih boyunca... ...insanlar... ...sayısız kıyama... ...haksızlığa... ...ayrımcılığa... ...katliama... ...soykırıma... ...sayısız gerekçeler bulmuşlardır. Ve bu gerekçelere... ...baktığımızda... ...siz... Hangi zamanda yaşıyorsanız, hangi ülkede yaşıyorsanız, hangi kültürün içindeyseniz, hangi dinine inanıyorsanız, bu gerekçeler çeşitlenmiştir. Ve yine tarih boyunca bunlara inanmayanlar da işkence görmüş, yakılmış ve öldürülmüşlerdir. Çünkü insanın beyin yapısı bunları yapmaya eğilimlidir. Bu eğilimler beynin iç yapısından ve evrimden gelmektedir. Yani kaynakları dış dünya olmaktan çok biyolojidedir ve iç dünyamızdadır. Dış dünya bizim içimizdeki eğilimleri, e, yapısal özellikleri ortaya çıkabilmeleri için bir zemin hazırlayarak katkıda bulunur. Yoksa tek başına dış etkenler hiçbir şekilde bunların ana nedeni değildir. Bu da bizi bir türlü sonuçlandırılamayan bir e, meşhur tartışmaya götürüyor. Doğa mı, çevre mi tartışmasına götürüyor. E, nörobilimin devreye girmesiyle, e, açıkçası deneylerin artması ve onların sonuçlarının yayınlanmasıyla doğa... E, bu özelliklerin açıklanmasında biraz ağır basmaya başladı gibi görünüyor. O yüzden yüzyıllar boyunca önce sosyal bilimler, arkadan da davranış bilimleri insan davranışlarıyla ilgili ee, çoğunun da temeli olmayan birçok hipotez ortaya koymuşlar. Ve onlarla ilgili teoriler e, ortaya atılmıştır. Ancak sosyal bilimlerin ve ardından davranış bilimlerinin insan hakkında söyledikleri son yüzyıl içinde diyelim nörobilim tarafından test edilmeye başladığından beri nesnel Deney ortamlarından çıkan veriler öğrenilmeye başlanıldığından beri deyim yerindeyse insanın canlı olarak gerçek karakteri, kapasiteleri daha net bir şekilde ortaya çıkmaya başlamıştır. Ve bunların biyolojik anlamda açıklamaları ön plana geçmeye başlamıştır. Değerli dostlar, bu serfin, kendiliğin ana özelliklerinden birisi olan birlik, bütünlükle ilgili e, değerlendirmelere devam edeceğiz. E, çünkü bunun e, sadece kimlik, kişilik, davranış boyutu yok. Bir de ister istemez nöropsikiyatrik anlamları var. Ve e, bazen de hastalıkların temelindeki mekanizmanın bu yolla açıklandığını görüyoruz. Onun için devam etmeyi deneyeceğim. Normalde insanın hiçbir şekilde ben kafamın içinde birbirine zıt ayrı iki düşünce taşıyorum demediğini bu korpus kallozum yoluyla düşünce eğilimlerinin bütünleştirilerek e, tek bir düşünce tek bir eylem tek bir karar olarak kendisini ortaya koyduğunu söylemiştim. Ancak bazen insanlar bunu net olarak yaşayıp doktor ben aslında iki düşünceliyim ve bu düşüncelerimden hangisinin doğru olduğunu bilemiyorum dediklerini görürüz. Böyle bir zihin karmaşıklığına girildiği zaman da e, karşımıza bazı hastalık tabloları çıkabiliyor. Ki daha baştan programın başında da söylemeye çalıştım. Sol beynin özellikle malumat üretme ve ...anlamlandırma işlevinin... E, ...denetimsiz kalması... ...palavra üretmeye... ...kendine... E, ...gerçek olmayan... ...sırça köşkler... E, ...inşa etmeye... ...hatta kendi durumunla ilgili... ...mani durumlarına... ...kapıyı... açıyor. Bu egosantrik davranış eğilimi içinde... Kendimiz hakkında rasyonel olmayan optimizmlere, iyimserliklere girebileceğimiz gibi gücümüz dışında kalan davranışlara öykülme durumu da oluşabilir. Hepimiz hayatımızda ee, sahip olmayı, sahip olmak için gücümüzün hiçbir zaman yetmeyeceği bazı şeylere sahip olmuş gibi kendimizi Varsayabiliriz ve öyle bir şey de düşünebiliriz. Buna karşılık <gülüyor> beynin sağ tarafı, sağ yarısı genelde dikkat ve oryantasyonla olduğu için bu işlev sol beynin malumat üretme, senaryo uydurma ve kendisi kendi kendine buna inandırma işlevlerini sanki dengeler. Ve bu beynin sağ yarasının bu görevi serf için ve ego için yararlı bir denge oluşturur ve bu ikisinin arasındaki bağlantı bu oluşumun temelini teşkil eder. Yine de e, bu kontrol zayıfladığında bu kontrol zayıfladığında yani sağ taraftaki e, dikkat ve oryantasyon mekanizması zayıfladığında, bu sefer gerçekliğin reddi ve yine gerçek olmayan düşüncelere doğru gitme başlar. Örneğin, e, sağ beynin e, üst yan lobunun arka bölümlerinden e, bir bölgeye, bir şey olduğunda orada, orada bir damar tıkanıklığı olabilir, bir tümör olabilir ve dikkatli bir şekilde incelendiği zaman hastalar bir takım gövde dışı deneyimler ortaya çıkabilir. Mesela insanlar e, bunlar genel olarak gövde dışı deneyimler, autopodi eksperyansı olarak geçiyor. Kendi gövdelerini yukarıdan bir yerden ...gördüklerini iddia edebilirler. Değerli dostlar, yine kısa bir müzik arası vermek istiyorum. Ee, yine Cezayir'den... ...yine Mubarak, Ababsa ve Masiven topluluğundan... ...İlik Dargaz Elgida parçasını sunuyorum. تريد <متحدث> الجني <متحدث> yes hada ghada rir I'm going to be the best. I'm going سيماتي وسندع السا مشبح حالات يتجنوز هذا ديغوال ماشي بحال حال الباس يتجنوز هذا ديغوال سيغند نتسا ذاغ الرزوه بيدك للغاز على الغرام يا يدويزا ين نانا ميللانا يديك نرقس دقيقه ين نانا ميللانا رضا الشمالي الويزا ين نانا ميللانا يديك نرقس دقيقه ين نانا ميللانا رضا الشمالي lehme za kinan ermiki sum anzerem sich sebent soorve Elle, elle, elle, elle, elle. Yedenelelele değerli dostlar devam edeceğiz e, tabii hiçbir zaman Açtığımız dosyaların e, bir programda bitebileceğini sözünü veremiyoruz. E, konular birbirine çok bağlı e, ve biraz önce söylediğim gibi işin içinde sosyal bilimler boyutu var, davranış bilimleri boyutu var ve bunun üzerine gelen e, sinir bilimleri, nörobilim boyutu olduğu için. Özellikle sosyal nörobilimden söz ettiğimiz zaman e, mutlaka geriye dönüp o davranışların sosyal bilimlerde ve davranış bilimlerinde ne anlama geldiğini de söyleyip tekrar nörobilime dönüyoruz ve dolayısıyla bir üçlü anlamsallık içinde e, bilgileri yorumluyoruz. Sadece tek bir bilimin verilerinden söz etmiyoruz. Onun kalıpları ve sınırları içinde değiliz. Ee, dolayısıyla gerek e, gündelik hayatımızla ilgili, gerekse bilgi dağarcığımızla ilgili herhangi bir konuyu değerlendirdiğimizde mutlaka bu üçleme içinde değerlendirme yapıyoruz. O bakımdan e, ben bu haftaki programı e, burada e, izninizle kesmek istiyorum. Önümüzdeki programda da bu serfin ve kendiliğin diğer özelliklerinden devam etmeyi umuyorum. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın efendim. Açık Bey My brain is always ticking my brain My brain it's always brain. Nöro felsefe, nöro ekonomi, nöro politika, nöro Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrı ve Hakan Gürbil.